Bu şöbeleri dedir iman beyhaki tasnif etmiş. 73 şube. Bu şöbeler nedir? İmanın şöbeleri. Yani iman bu şöbelerden oluşur. Bu şöbeler yan yana gezseler cennete giden, terazide kabul olan imandır. Biz de o şöbeleri fıkhını öğrenmeye çalışırız. Ki terazide imanımız kabul olsun, geçerli olsun. Bazen şeytan dedir biz ne yapar? Sizin imanımız var, bizi e, yaslandırır, böyle rahat oturtur, ondan sonra o tarafta elimiz boş, yüzümüz kare kalırız. Neden? Çünkü içini doldurmamışız. Onun için bu şöbelerin önemi önemlidir. Evet, 73. şöbe nedir? El-i'râdu enil-leğvî ne diyor Türkçe Seyyub? Boş şeylerden yüz çevirmek. Boş şeylerden yüz çevirmek. Bu tek başına bir şöbeldir. Çok önemli şöbeldir. Aslında buna baksan, dinin teç kendisidir. Her şöbeye gelirken, Subhanallah diyorsun, bu çok önemlidir. O hakikaten de öyledir çünkü imanın neyidir? Parçalarıdır. Olması olmazıdır ya. Bu şöbeler olmasa iman neden oluşur? İşte bu şöbelerden oluşur. Evet. Şimdi burada mesele nedir? Mesela boş şeylerden üst çevirmek. El-i'razu Burada iki tane terim var. Bu ikisini aynasak önceden konuyu rahat anlarız. İ'raz nedir? Arapçada i'raz üst çevirmek. Ür en tun boy, aksi. İğrad demek neden alınmış? Enden alınmış. Bir de bir tane yüz çevirse nasıl çevirir? Enini böyle çevirir. Yani iğrad. Enini çevirdin ona, sırtını döndün Boş şeylerden yüz bak. Demek ki yüz çeviririz. Biz sağa gideriz. Boş şey solumuzda kalır. Yani içimiz ters yola gitmemiz lazım ki o zaman ne olur? İğrad olur. Onun için Allah subhanehu ve teala ayette diyor Kim benim zikrimden yolumdan yüz çevirse kötü bir hayat var. Yüz çevirmek nedir? Yani halk dilinde diyorsan Şam'a gidiyorsun o Halep'e gidiyor. Millet gidiyor Mars'ine sen gidiyorsun tersine. Aynen böyledir. Yani hak yol, cennet yolu surat müstakimdir. Dalalet yolu Cehennemin yolu nedir? Aralarında 180 derece var. Biri sağa, biri sola. Bu nedir? İğrazdır. Şimdi bunu anladık. İğraz nedir? Yüz çevirmek. Neden yüz çevirmek? İçi şeyden olur. Yen hak'ten, yen batıldan. Hak'ten üst çevirenler ne olur? Cehennem ehledir. Batıldan üst çevirenler ne olur? Cennet ehledir. Batıldan üst çeviren muhakkak hakkı bulur. Çünkü bu dünyada, ahirette de iki tane istikrar mecan var. Dünyanın sonu iki şeyde bitiyor. Yen cennet, yen cehennem. Yen hak, yen batıl. Dünyada da öyledir. Yen cennete, giden yola ayağını basarsın, yen cenne, cehenneme giden yola ayağını basarsak. Budur. İraz. Ondan dolayı alimler duyurlar, İraz sırt çevirmektir. Yüz çevirmektir. Neden? Yel hapten yan batıldı Bu da neyle ne olur? Kalpten olur. Kalp nedir dedik? Asastır. İmanda kalp nedir? Asastır. Ama nedir? İman üç şeyden oluşur. Ehl-i sünnetin icmai ile itikadı budur. Dört imamın da budur. Kalpten olur. Sonra ikinci parçası imanın nedir? Dilden ikrar. Üçüncü emelden o ikrarı canlandırmak. Bu üçün bir arada oldu ne oldu? İman oldu. Demek ki yüz çevirmek de neyden olur? Kalpten olur. Kalben sonra kavul ittiba eder onu, kavuldan sonra fiil ittiba eder Yüzünü çevirdin haktan, bir tane diğer ne tarafa? Diyeceksin ben sola gidiyorum. Ondan sonra sola yola koyulursun. Demek ki sen hem itikaden hem kavlen, hem fiilen ne yaptın? Hak'tan yüz çevirdin. Yemde hakka yüz çevirdin. Batıldan sırtını verdin. O zaman ne dersin? Ben yolumu buldum. Sırat-ı müstakbümü buldum. Ondan sonra yola koyarsın. İşte yüz çevirmek budur. İkinci, boş şeyler. Boş şeyler nedir? Ayette geçtiri gibi, sünnet, Kur'an'da geçtiri gibi. Lehu nedir? Boş şeyler. Onun için boş şeyler Kur'an'da İki cinayetle çi, çi, gelmiş. İki anlamda gelmiş. Biri boş şeyler cinayettir. Yani insan la'ubali e, la ubali olarak ağzından çıkan telaffuz eden ibareler boştur ama bu kale alınmaz. Bir de kale alınan var. İtibar olan var. Tarazide yazanlar var. <gülüyor> Tarazide yazanlar var. Bunlar da nelerdir? Ayette geçtiği gibi Maide suresi 88'de la يُعَحِدُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغُ وِفِي اَيْمَانِكُمْ Eymen nedir? Yeminlerinizde. Bir şey yapıyorsun. Sen gittin mi oraya kardeş? Vallahi gitmedim. Vallahi gittim. Gideceğim inşallah. Bu nedir? Yemin ediyorsun. Ama bu de gereğini getirmiyorsun. Ama bu nedir? Laf yemin ediyorsun ağzına alışmış. Bunu Müslüman yapmaması lazım. Ama ne oldu sahabeler? Önceden yazılırdı, sonradan olmadı. Ondan dolayı Allah Teala dedi, bunlar afsınız bundan. İşte Hazret Aişe bunu açıklar için diyor ki e, dersin vallahi billahi inşallah tillahi bunlar laf gereği. Ama yemin, hakiki yemin ne zamandır? Kalbini Bağlar ona, bir meselenin içinde yemin edeceksin. Bu hakiki yemindir. Ama laf kereği desen, bu nedir? Olmaz. Bir de ne geliyor e, bazı şeyde? Yemin düşüyor. İşte bu düşüşe de ne diyorlar? derler. Bu bir anlamıdır Kur'an içinde. Ama Çince anlamı ki bize lazım. Lahu nedir? Batıl şeylerdir, boş şeylerdir. Kur'an içerisinde geçer. Burada bir ayet var. Leya billahu fi anlamında aynındır. Boş yeminleriniz kalbinizden onu itikad etmemişsiniz. O yeminler nedir? Yeterli değil. Sonra asıl lahu nedir? Vak'a suresinin 5.inde la yesmauna fiha Boş laf duymazlar. Allah Teala cennet ehlini vasfederken لَا يَسْمَعُونَ ف۪يهَا لَاغِيَا لاغِيَا nedir? Yani boş laf. لَهُوا Duymazlar. Boş laf duymazlar. Boş laf nedir? Hiçbir işe yaraman faydası olmayan. Geleceğiz onun için inşallah. Ama boş laf cennette yoktur. Her şeyin anlamı var. Ondan dolayı burada Arabca'da لغوتا, لغا, لغو bunlar hepsi nedir? Boş lafa işarettir. Sonra وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِغُونَ müminlerin sıfatında ona da geleceğiz inşallah. müminlerin sıfatında Allah subhanehu ve teala vasfederken لغو'dan sırt çevirmişler. Neden? Boş şeylerden. Boş laftan, boş Amellerden ne yapmışlar? Sırt çevirmişler, çevirmiş, sevrmişler. Diğer müminun, müminlerin sıfatında Kasas 55'te ve iza semiu'l-lahva ihrazu Müminler diyor lahu boş fiil, boş amel, boş inanç. Her şeyin boşunu gördüklerinde, duyduklarında sırtlarını çevirler. Orada bulunmazlar. Bu ne işte? Bu lahudur. Buradan ne anlaşılıyor? لَغُوْ لُغَجَّدَرَ istilahatta de faydası olmayan boş fiiller, itikadlar, ameller ki onlardan vazgeçilmesi gereken meselelerdir. Bu nedir? Boştur. Şimdi biz bunu anladık. 73. şöbemiz nedir? Boş şeylerden sırt çevirmek. Yani böyle 180 derece aramızda olacaktır boş şeyler yollarımız bitişmeyecek. Geldikçe olacak? mesafe aramızda uzak olacaktır. Paralel de gitmeyeceğiz. Uzak olacak. İhaz uzak olacaktır. Paralel gitmek olabilir bazı meselelerde ama ben seninle yürürüm ama senin vabalına katılmıyorum. Seni desteklemiyorum. Ama burada İhaz meselesinde 180 derece olacaktır boş laflar. Bir mumine ne olur? Yakışmaz boş itikat, boş laf, boş hamle. Bu üçünün uzak duracak. Bu birinci. İkinci meseleye gelirken insan oğlunun tabiatında var. Neye? Yüz çevirmek. Bu insan oğlunun tabiatında var. İster herde, ister şerde. İnsan oğlunun tabiatında var. Bu nedir? Bu tabiat nereden gelmiş? Allah yaratmıştır. Neden yaratmış bunu? Zor... Bizi zorlasın diye haşa ve Niye yapmış bunu allah Teala? Çünkü bu dünya intihar tarlasıdır. Bu insanın fıtratında var. Ama insan ne yapacak bunu? Zorlayacaktır. Nasıl şehveti allah Teala bize vermiş? Niye vermiş? Meleklere şehvet vermedi. Melekler isteseler de günah işleyemezler. Ama kim günah işler? İnsanla cin neden olarak ihtiyar seçim hakkı vermiştir. İşte ondan dolayı insan oğlu hayatta nedir? Hayat nedir? Bir tarladır. Ne tarlasıdır? İmkan tarlasıdır. Burada ne eksik? O tarafta onu biteriz. O zaman ondan dolayı Allah Teala bize ne yapmış? Bu iraz meselesini fıtramız, fıtratımızda yerleşmiştir. Yani şimdi senin araba kullanıyorsun, direksiyonunda bir bozukluk var. Her zaman e, yan çekiyor araba. Ne diyorlar? E, balansı bozuktur. Ha? Yan çekiyor. Bu insan oğlunda, iraz meselesinde devamlı yan çeker. Hayatta. Ne yapacaksın? Davamlı elin direksiyonda olacaktır. E, bu sırat-ı müstakim de öyledir. Devamlı nefisle mücadele var. İğraz da Nefsin bir meselesidir. Burada da Allah Subhanahu teala İsra surasında 83. ayette, "Vide an amna, vide an amna, ala insani ağrda, ve nə bıjanbihi, vide mesehu şurukana" diyor. Biz diyor insan okluna, inan verdikçe nimetlerimizi sayısız nimetlerimizi verdikçe ağrda. Ağrada ne yaptı? Yüz çevirdi. Ve ne'e abi canibihi. Canibi nedir? Yanını çevirdi. Bize böyle sırtını çevirdi. Kime çevirdi sırtını? He? İnsanoğlu kime çevirdi sırtını? Nimet sahibi. Nimet sahibi kimdir? Allah-u Bu insanoğlunun fıtrasında var. İnsanın rızkı bol oldu, sıhhati yerinde oldu, Rabbini unutur. Ama bir hasta oldu, bir meşakkattı oldu, ne yapar? Allah Teala hatırladı. Kalbi imşak olur 24 saat doy eder. İşte burada Allah Teala diyor ve izen annale insane aad daw ve na bi janibi. Şura devam eder ayet. Ve ila massehu'ş şerr şer ona geldiğinde isabet ettiğinde. Şer nedir? Malı gider, evladı gider, hastalık bulur vesaire. Ne olur? Kana yausa. Ne yapar o zaman? Ya isketilirmiş. He, yani nasıl? Kaplanır. Ümitsize kaplanır. Ne olur ondan sonra? Döner abbel alemine. Diğer ayette fusfilet 51'de وَإِذَا عَمْنَ insani الْاِنْسَانِ ve وَنَأَى بِجَانِبِهِ Aynen ayet. Ama so, sonu ayrıdır. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ شَرْيَ خَلْيَنْ دَنُوْ فَذُو دُعَى ariz. Dua? Dua yapar Ariz nedir? Şatafatlı. Çok geniş bir dua yapar, uzun bir dua yapar. Ne için yapıyor? Sıkıştı. Müşrikler için Allah Teala ayette ne diyordu? Küffarı kureyşler için. Düğünüz denizde olduğunuzda, furtuna, yakalanınızda sizi ne diyordunuz? Allah'a duayı duyurduğunuz halisen muhlisen. Bizi kurtar sadece sana ibadet ederiz. Sadece senden isteriz dür yere geldiklerinde unuturlar bir dallacı ayette. İşte bu nedir? Bu insan okluğun neyinde var, fıtratında var bunu bileceğiz. Şimdi biz yüz çevirmeyi boş şeyi bildir, bir de insanın fıtratını bildir. Bir de eğer yüz çevirme kaç çeşit, çeşitler gelir. Paparlasan, birincisi güzeldir, ikincisi Kötüdür. Güzel şey nedir? Ha? Batıldan üst çevirmek. Mezmum şey nedir? Güzel olmayan yüz çevirmek nedir? Hak'tan üst çevirmek. Batıldan e, haktan üst e, batıldan üst çevirmek nedir? Mesela müşriklerden üst çevirmektir. Şirklerinden. Küfürden üst çevirmektir. Hakka doğru. Cahillerden üst çevirmektir. Evet. Allah'ın sevmediği, ruhs ettiği meselelerden üst çevirmaktır. Orada bulunmamak olardan üstü. Yolun ayrışmaktır. Ondan sonra neden üst çevirmaktır? Dersimizden ilgili boş şeylerden üst çevirmektir. Boş şey nedir? Bütün batıllar da boş şeydir. Ama boş şey nedir? Kapsamlıdır. Batıl adı var. Ama boş şey kapsamlıdır. Batılın kendisini kapsa ve batıla cidden yolları da kapsar. Bu çok önemlidir. Yani boş şey kapsamlıdır. Evet. Eydi güzel iraz nedir dedik? Batıldan iraz etmek. Yok güzel olmayan iraz nedir dedik? Mezmum olan iraz nedir? Hakten iraz etmek. Hakten nasıl insan iraz eder? Mesela itaatlerden iğnaz edersin. Allah'ın emirlerinden yüz çevirirsin. Yani kor bakarsın. Bu nedir? Kötü bir şeydir. vaz nasihatten yüz çevirirsin. Bir yerde ders var, bir yerde suhbet var. He? Yüz çevirirsin. Bu, seni yüz çevirsen suhbetten, Allah'ın zikrinden dersinden o zaman nereye gidersin? Yani televizyonda diziye gidersin, ya filme bakarsın, ya şarkı dinlersin. Ondan sonra, neden bir de yüz çevirmek? Hesap gününden. Bir tane insan niye hesap gününden yüz çevirir? Hesap gününden yüz çevirmek nedir? Anlamı geliyor, kötü bir şeydir. Yani hesap gününü ortaya katmıyorsun, o zaman ne oluyorsan bu dünyayı salışıyorsun. En büyük yüz çevirmek de nedir? Allah'ın zikrinden, zikrullah. Yüz çevirmek nedir? En kötü şeydir. Allah'ın zikrinden yüz çevirmaktır. Allah'ın zikri nedir? Her şeydir. Her şeydir. Bu dünyada her şey seni Allahu Teala hatırlatırıyor. O zaman her Allah'ın şeyinde e, yaratın, yarattığında sen ne yaparsın Allah hatırlatır. Hatırlayacaksın. İşte bundan sen yüz çevirsen ne olur? Sen ne oldu? Boş şeye uydun. Allah'ın bu kaunda ayetlerinden hakkı duyup ondan yüz çevirmek. Çok insan var hakkı duyuyor. Biliyor bu haktır ama yüz çeviriyor. Kim çevirttiriyor buna? Şeytan. Baş düşmanımız. Bu da nedir? İşte hak çevirmaktır. En büyük hakten de yüz çevirmek nedir? Şeriatten yüz çevirmektir. Allah subhanahu teala'nın emirlerinden peygamberin neyinden? Yolundan yüz çevirmektir. İşte bu nedir? Yüz çevir, kötü yüz çevirmek. Mezmum olan, güzel olmayan yüz çevirmektir. İyidir. Yüz çevirmenin hükmü nedir? Tabi bunun da iki hükmü var. Biri çifürdür, Bilsi nedir? Kabair. Büyük günahlardır. Çifir olan nedir? Hak'tan yüz çevirirsin. Batıla uyarsın. Şeytana uyarsın. Kifre uyarsın. Şirke uyarsın. Bunlar nedir? Bunlar hepsi Yüz çevirirken batıldır, seni insanı çifre götürür. Ama bazen camal meselelerinde yüz çevirirsin, o da nedir? Kebair-i Bu kaba kebair i Zunub nedir? Bu güzel şeyler değil. Mesela insan e, Allah'ın emrinden yüz çevirir, hırsızlık yapar, yalan söyler, içki içer, zine eder. Bunlar nedir? Böyük günahlerdir. Bunlar büyük günahlardı. Bir de niye zina ediyor? Çünkü Allah'ın emrinden yüz çeviriyor. Bir de niye içki içiyor? Allah'ın emrinden üst çeviriyor. Çünkü bu yüz çevirmek niye kaba rezillüktür? Çünkü bunun sonucu çok kötüdür. Sonucu vahimdir. Sonucu kötü olduğu için ne olmuş? Büyük günahlardan olmuştur. Eyidir dedik, iki kısımdır. Biri insan Allah kulusun, çığra götürür, biri büyük günahtır. Ataşa götürür. Biri ebedi ataşta koyar, biri ebedi koymasa da ama çok çekin bir azab var bunun. Yüz çevirenlerin dünya ve ahirette şeyi nedir? Allah-u Teala bunları nasıl vasfetmiştir? Bu da şöyle vasfetmiştir. Taha surası 101'ün 4. ayette. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ lehu مَعِيشَةً ranka. وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا allah Allahu Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki, مَنْ اَعْرَضَ Kim zikrimle yüz çevirdi? Zikir nedir burada? Yani şeriatimden. Resul'un getirdiği hatırlamadan, getirdiği dinlen yüz çevirdi. Yüz çevirmek nedir? Sırtını verdi. اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ Şam'a gidiyor bir Halep'e gidiyor. 180 derece. Sırtını çevirdi. Ne olacaktır? Allahu Teala cevabını veriyor. Fe inne lahu ma'îşeten Onun sıkıntılı kötü bir hayatı var. Sıkıntılı o kötü bir hayat. Sıkıntılı nedir? Sıkıntı, iyi bizim bizim kesimin hemen aklımıza ne gelir para gelir ya sıkıntılı bir hayat ya ben de sıkıntılı bir hayattayım bir dairede oturuyorum 80 metre kalay rütbet bilmem ne filan ama o adam oturuyor villede şatoda mersiniz araba lüks bilmem ne ama hani sıkıntılı biz böyle bizim ölçümüz böyle değil bizim ölçümüz nedir şerio ölçülerdir şerio ölçüler nedir sıkıntılı hayat Buradadır. Şatöde oturuyor ama burası ferah değil. Ama adam çadırda oturuyor. Kral gibidir. Sıkıntı buradadır. Bir tane Allah Rabbinden razı olsa he? Sıkıntılı hayat olur mu? İmkanı yok. Ama razı olmayan insan nedir? Sıkıntılı hayat olur. İşte Zank nedir? Alimlerdirler sıkıntılı böyle sıkılmış. Yani devamlı bir müşkületi var. Devamlı bir yerden fatura çıkıyor hanım. Şimdi devamlı biz asnaflar her yerden verici geliyor. Bu vergiler yapıyor bize bir sıkıntı yapıyor. Ya bu nedir ya herkes şikayet ediyor. Oradan verdi, buradan verdi testere gibi gidip kesiyor, gelip kesiyor. Bu nedir sıkıntıdır. İşte bu sıkıntı onun hayatında var. Her yerden fatura çıkıyor ona. Yüzünü çeviriyor çocuğuna. Otur diyor çocuk kahve ayakta duruyor. Hanımına diyor gitme. Hanım gidiyor. Kızına bir laf diyor yetiştiremiyor. İşçilerine bir şey diyor yapamıyor. Parası onun düşmanı olmuş. Vahakese. Bu sıkıntıla hayatta Ayet devam ediyor. وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى Kıyamet gününde onu çor olarak Allah Teala getirir. Yer ''Ya bir ayetin devamında niye beni çor ettin? Ben çor diye sen dünyada çor kör değildi. değil ki gözün açık kalp gözün atu olacak. Kalp gözüden Allah'ın emrini göreceksin. Gözden görmez insan. Göz destektir. On hiç Allah Teala peygamberlere mucize verir. Yeter ki seni görsün, kalbine emretsin, kalbin imzasını iman etsin. Evet. İşte ondan dolayı sıkıntı sadece dünyada değil yüz çevirenlerde. Bu dünya sıkıntısı. Ahirette de var. Bir de ne var? Berzek hayatı var. Kabirde de onun sıkıntısı var Allah korusun. Kabir nedir? Eğer cennetliysen dünyada, ahirette o berzek hayatı dünya hayatıyla ahiret hayatındaki arasındaki o boşlukta da cennetliysen o kabrin sene cennetten bir bölüm olur eğer ataşlı değilsen o cehennemden bir bölüm olur. Allah kurur. İşte sıkıntı nerede var? Terazi de var, da var Ta en son yerine girene kadar hep devamlı sıkıntı olur. Bu, bu bu bunu da ne destekliyor? Zuhruf Suresi 36. 38. ayet. Ne diyor Allah Subhanahu Teala? Ve men yahshu an zikrir rahmani nuqidh lehu şeytana. فَهُوَ لَهُ قَر۪يمًا Diyor ki, kim Allah'ın zikrinden, Rahman'ın zikrinden üst çevirse ya şu, onun zikrinden yüz çevirse, onsuz yaşasa ne olur? نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَر۪يمًا Ona bir şeytan musallat olur. O ona karindir. Karin nedir? Barabardır. Seninden Seninden ayrılmaz. Nasıl bizde kiramın katib var? nur sağda melek var. Bir sağdaki fir amelimizi yazar soldaki şer amelimizi. Bunlar bizden ayrılır mı? Ayrılmazlar. Şeytan da bizden ayrılmaz. Ne zaman? Ne zaman Allah'ın yüz çevirirsek. Ayet devam ediyor ve innhum leyasuddunhum an es-sabil ve yahsabun enhum muhtedun. O şeytanlar ki seninle karimdir, olmasa olmazı ne olur? Kimin şeytan karim olduğunu olur vay haline. Ha? Vay haline, çünkü ne yapsam bıdı bıdı seni yoldan çıkartır. Yapabilmezsin. Sen ne billah diyorsun, azkar sabah messe Allah'a yer varıyorsun, şeytandan beni uzak tut, vasfase etmezsin, sırat-ı müstakime devam edin. Şeytan gelir, devamlı engel ediyor, yolda. Suni engeller, ne diyorlarını? Suna engelleri ne diyorlar? Neyse. Timsek. Timsek, aferin. Timsek. Değil mi Muhammed? Evet. Engeller koyar ne olur? Seni yoldan çıkartır. Yoldan çıksa ne yaparsın? Bak tehlike buradadır. Tamam insan bilir bazen yoldan çıktı. Bir de yola gelmeye çaba gösterir. Ama şeytan seni Allah'tan uzak dursan yoldan çıkartır Allah Teala vasf ediyor <gülüyor> halı ve hesabu ne? Annehum yoldan çıkmışsın sen doğru yoldasın. İşte kötü tarafı da budur. Kötü tarafı nedir? Budur yoldan çıkmışsın sen ne doğru yoldasın? Bu sefer ne olur? Kötü yola devam. Kendini nerede bulursun? Cehennemin kapısında Allah bulursun. Şuru devam ediyor hatta ida جاءنا قال يا ليت diyor hatta kıyamet gününde geldi cehenneme de girdi Allah Teala diyor geldi yanımıza hesabı kesildi piletü verildi cehenneme atıldı ateşe ne diyor ya leti ya leti benim ve senin aramızda cehennemde ataşta itiraf eder ama o itiraf ne yazar Hiçbir şey yazmıyız. Keşke benden senin arasın aramda, ey kavim, ey şeytan! bana musallat oldun. Keşke benden senin aramızda doğuyla batı gibi mesafe olsaydı. E dünyada mübarek var iyidir senin fırsatın, niye kullanmadın? Ha? Yüz çevirmeseydin Allah'ın yolundan, onun için biz yüz çevirenlere acır, acıyoruz ellerinden tuturuz yüz çevirmeyin Allah aşkına gelin gelin bu düz yola kurtarın işte kıyamet gününde çara yoktur İşte bu ayetler bu bu hesaptan dolayı yüz çevirenlerin dünyada akıbetleri budur bir ayet daha Kehf suresinde onu da vahim olduğu için okuyacağım 57. ayet yür çerb-il alemin وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسْيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ diyor ki kim hatırla bir onu hatırlattırdı Allah'ın emrini tebliğ etti ona kim tebliğ eder Allah'ın emrini peygamberler ondan sonra alimler bugüne kadar devam ediyor burada ne delalettir yani bir tane bilmese hatırlatırmasa bir günah iştese o günah üzerine cehalet onun için üzüldü. Ama birden onun üzerine hüccet kalktı. Ne olur? مِنْ مَنْ ذُكْرَبَ <فَعَعْرَوَى> Ne zaman yüz çevirdi? Bilmiyor. Bilmiyor değil. Biliyordu. Yüz çevirdi. Bilerek yüz çevirdi. Geldiler ona hatırlattılar. Yüz çevirdi. Sonra onların diyor kalplerine اِذْ جَعَلْنَ عَلَى قُلُوبِهِمْ an اَنْ Yüz çevirdikten sonra, olar daha bak bazen insanlar var hatırlatıyorsun ama işlemiyor onu. Gece gündüz baban, kardeşin, amcan, mahallen reisin, bakanın, cumhurbaşkanın kim olursa bakıyorsun resmen olarak Allah'ın zikrine hatırlatıyorsun. Tık diye yok. İşlemiyor onu. Neden işlemiyor? İşte bu ayette tecelli diyor. Allah Subhanehu ta'ala diyor ki kalplerine ekinle. Tapamışız kalplerini. Bir kifil vurmuşlar ona. Kilit vurmuşlar. kanları kilitlenmiş. Yani kalpleri açık değil. şifresini bulamazsın. Giremezsin kalberine. Eğer kapıları dijital ise. Eskiden kilit ise açamazsın. Kalpleri kilitlenmiş. Sabaha kadar laf söyle. Allah Teala diğer ayette diyor. Bazı kalpler Allah korkusundan çatlar. İçinden su çıkar. Ama bunların kalplerine hiçbir şey işlemez. Ne Allah korkusu, ne Allah'ın cenneti. Ne sevgisi, ne korkusu işlemez bunlara. Neden? Çünkü yüz çevirenin kalbi budur. Bitmiş onun işi. Şöre ne diyor? Vafi أَذَانِهِمْ vakra. Kulağları da tıkanmış. Vakır nedir? Siyah bir zıbk gibi. Kulağına böyle mühürlersin. Eskiden mektupları mühürlerdiler mum gibi. Kulakları böyle çitlenmiş. İşlemiyor. Sen dediğini anlamıyor. Ha resmen, tübben kulaklarına ses gidiyor. Tabalaları oynuyor. Şeyleri alıyorlar, dalgaları ama beyinleri, kalpleri ona isticap etmiyor. Sanki bir şey yoktur. Onun için bazen bakıyoruz, bazı devlet başkanları olsun, bakanlar olsun, bazı şahsiyetler olsun, bakıyorsun dinliyor, buradan alıyor, buradan veriyor. Diyorsun acaba bu nedir? Kalbi yok mu? Evet var kalbi ama kalbin olmuş vazifesi iptal olmuş. Kulağın vazifesi iptal olmuş. Ondan dolayı ne kadar onları hidayet yoluna çağırsanız hiç gelmezler. Bitti olamış. Evet. İşte bu ayetler hepsi yüz çevirmenin ne kadar korkunç olduğunu Allah subhanehu ve teala ayetlerinde belli ediyor. Şimdi yüz çevirmekle ilgili bir sürü ayetler var, hadisler var. Onlara da acele girelim ondan sonra bu meselenin fıkhına gireceğiz. Şimdi kafirler, yahudiler biraz önce açıkladığımız gibi onlara tık yok, işlemez bir şey. Her zaman onların sıfatlarıdır yüz çevirmek. Allah'ın neyinden? Emirinden. Yolunla. Yahudiler, Hristiyanlar, bütün müşrikler ve onlara uyan asiler bu onlara uyan bütün Müslümanların da içinde olan insanlar onlara uyumuşsalar, onlar gibidiler Nedir? Adetlerinden dürüst çevirmaktır. Mesela Bakara Şurası 83. ayet Ve izâ khedne mîtake benî İsraîl Benî İsrail'den Öhüd aldık. Ne aldık dedi onlara? La te'abudûne illallah. Allah'tan başkaya, kimseye ibadet etmeyin. Ve velideyn ihsanen. Ana babayı da iyi geçinin. Vel kurba, vel yetam Bunlara da iyi geçin. Ee, akraba, yetim, miskin, fakirlere ve kulul lin İnsanlara da ne yapın? Güzel davet edin, öğüt verin, kötü lafta şu uzanda bulunmayın. Sonra devam ediyor. Ve kımus salate ve'tuz Namazımızı Mekanında, zamanında kılın, zekatınızı verin. Tüm تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَل۪يلًا Diyor ki, bunları aldık sizden. Ayet misak. Tur dağını Allah Teala kaldırdı başlarına bela. Hz. Musa diyor, Allah Teala diyor onlara gelin bana söz verin, vermiyorlar. Allah Teala Tur dağını bela başlarının üzerinde kaldırdı. Dedi, bak Tur dağını salacağım, altında kalacaksınız. Yani ölümü gördüler, tamam dediler. Ama bir de geldiler, unuttular, sözlerini bozdular. Tevelleytum. Tevelli nedir? Tevelli i'raz gibidir. yüz çevirmektir. Tevelli yüz çevirdi koştu. Yani hem yüz çevirdi hem geze bastı. Tevelli kötüdür. Nasıl zehf? يوم الزحف teveli يوم الزحف. Allah Teala affetmez onu. Nedir o? Savaşta. Müslüman ordusu saldırıyor. Sen baktın iş cididir. Sırtını çevirdin kaçtın savaştan. Bu da tevellidir. E sorana diyor illa qelilen minkum çok azınlığınız teveli etmedi. Sabit kıldı. Sözünde durdu. وَاَنْتُمْ مُعْرِظُونَ Ellet buradadır işte. Siz de yüz çevirenlerdensiniz. Mu'ridun. Mu'ridun nedir? Yüz çevirdiniz. Yüz çevirenlerdensiniz. Bu ayette de nedir? İraz Yahudilerin, bütün kafirlerin neyidir? Yoludur. En suresi 35. ayette diyor Allah subhanehu ve teala peygamberine elçisine Muhammed e, Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme diyor. Ve in kana kabur aleyk diyor ki Rasulullah ﷺ sellem immetil Quraysh Kureyş, Quraysh'in zenginleri efendileri yüz çevirdiler Rasullah'tan Allah'ın emrinin yüz çevirdiler Rasullah bu yüz çevirmeyi zorunluuna geliyordu yani benim davetim niye tutulmadı niye bunlar benden yüz çevirdiler Rasullah bunu bir derdi etmiştir. Hatta öyle dert etmiştir. Bir efendisini, bir Kureyş'in efendisini davet ediyordu. Bir çor geldi. Rasullah çeşke yani o çor bir soru soruyordu Resulullah'tan. Rasullah çeşke bir böyle şey oldu. Yani çeşke bunlar, efendilerin önünde gelmeseydiler. Buları biz davet ediyoruz. Rasullah orada ne yaptı? Elçisi de uyandırdı. أَبَسَ وَتَوَلَّ اَنْ Al Ama. Ayatindir. Sen hidayet senin elinde değil. Ey elçin! Sen ne bilirsin kim hidayete var, kim hidayete? Senin görevin teblihtir. Evet. Ondan dolayı Resulullah da bunların üst çevirmeğini büyük bir dert etmiştir. Allah Teala diyor. Onun için diyor sen فَيْنِسْتَطَعْتَنْ تَبْتَغِ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ اَوْ سُلَّمَنْ semai, السَّمَائِ فَتَأْتِيهُمْ Bular içündür. Ne getirsen ayetlerden Allah istese لو Allah istese bunları hidayet üzerine toplar. Demek ki her şey Allah'ın elindedir. Fe la tekunen el Ey elçin, bilmeyenlerden, cehalet ehlinden olma. Çünkü her şey Allah'ın elindedir. Buların yüz çevirmekleri burada iravahum. Burada İ'radahum nedir? Yüz çevirmekleri. Delil alimler diyorlar. Yüz çevirmek nedir? Çafirlerin neydir? Yoludur. müşrik Kureyş. Önce Yahudilerin gördünüz ayette. Burada küffar Kureyş. Yüz çevirmek. Onun için bir mümine yakışır mı? Bir musulmana yakışır mı? Yakışmaz. Diğer ayette Enfal suresi 23-23'ünde, 22-23'te Allah subhanahu tal şöyle buyuruyor. İnne şerrü ed-devabi 'indallahı summun bukmul <Sessizlik> ladina la ya'kilun. Şerrü ed-devab dabe nedir aslında? Aslında devap neye kullanılır? İnsan çok kullanılmaz. Merkep için kullanılır, hayvan için kullanılır. Diyor ki en şer olan ha? Hayvanlar kimlerdir Allah indinde sum, bukm, sum Sağır. Bu kum? Dilsiz. اَلَّذ۪ينَ la يَعْقِلُونَ Hem eşitmez. Hem dilsizdir, konuşamaz hem de anlamaz. Nasıl anlarsınız bunu? O en şerelleridir. Tabii burada kimi kastediyor? Hayvanları kastetmiyor. Burada insanları kastediyor. Bir ayette açılıyor. oluyor. Dür, eşitip, kulağı olan eşiten, dili olan, konuşan, kalbi olan anlamayan, <gülüyor> Hayvan gibidir Allah Teala diyor. Belhum aval hayvandan daha alçaktır. Bir ayette diyor. Yani insan oğlu Allah Teala diyor. Wallad kerram <gülüyor> Nebi Adam. İnsan en zırva tekrattı. Bir ayette üç Suresinde. Edin, ve esfale en esfale safinin. En indirdik. En alçak aşağılayıcı bir yere gönderdik. <gülüyor> İlla dediğine <gülüyor> rağmen. İlla her zaman azınlık için olur Arapçada. İlle istisneler azınlıkçın olur. İnsanoğlu trilyonlarca insanoğlu Hazret Adem'den kıyamata kadar yaratılmış. Olanın kaçı? cennetliktir. Binde biri. Azınlık. Onun için şerli. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهُمْ خَيْرًا لَاَسْمَعَهُمْ Allah Teala bitseydi bularda, bu insanlar ki eşitmezler, kulakları var eşitmez, dilleri var anlamazlar, kalpleri var işlemez, لَاَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ Diyor Allah Teala bildiği için, eğer onlara eşittirse, duysalar da لَتَوَلُّوا يَنَ يُشْتَوَرُلَرْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ Kaçarlar, yüz çevirirler. Demek ki, yüz çevirmeyenler nedir? Allah Teala hayvana benzetmiş olurlar. Hayvandan daha alça aktılar. Hayvan görevini yapar. Hiç gördün mü bir merkep, bir eşek sahibine karşı çıksın? İşi nedir eşeğin? Yük taşı insanı taşı Hiç gördün mü karşı çıksın? Çıkmaz. Koyun hiç gördün mü karşı çıksın sahibine? Ne zaman geldi Allahu Ekber çaldın, Bismillah koyun gibi teslim olur. Bütün hayvanlar Allah Teala yaratmış görevleri var. Hepsi görevlerini işliyor. İnsanoğlu hariç. Neden? Çünkü onu düşmanı musallat tutana elden bırakıyor. Düşman ona ele geçirir. Biz nasıl koyunu kesiyorsak düşman da onu cehenneme doğru kesiyor götürüyor. Evet. Diğer ayette Nur suresi 48. ayette ve ida da'u ila llahi ve resulih li yahkuma beynehum ida fariqun minhum ya'ridun diyor Allah ve Resulullah çağırdığında insanları Allah ve Resulü hücmetsin aralarında illa bir çeşin bakıyorsun yüz çevirmişler. Demek yüz çevirenler nedir? Hep Allah'a karşı gelenlerdir. Ondan dolayı bir Müslümana yüz çevirmek yakışmaz, hele bir mümine hiç yakışmaz. Bir diğer ayette vay da ve ma halaknas semawati vel ardi vel ardu ve ma beynehuma illa bil hakki ve ajlin musamma vellezina kafarû amma unzirû Mu'ridun. bu da Hakap üçüncü ayet bir diğer ayette de burada da mu'ridun. bir diğer ayette de amet min dunihi alha kulhatu burhanum. Hada zikun man maei vezikun min qabli, belakthurum la yalamun alhak, fihum mügrizon. Bu da yüz çevirler Hakkı bilmezler, tanımazlar, yüz çevirler. En korkunç ayetine geldim şimdi en sona bıraktım. Bu da nedir? Allah Subhanahu ve Teala Müddessir şurasında 20. ayetten ta dibine kadar sonuna kadar da devam ediyor. Allah Teala yemin ediyor. Kella vel, vel asfar. Ondan sonra gösteriyor diyor üç insan oğulu husunu oğlar ha? İllâ ashabı'l-yemîn. Dedikçe azınlıktır. O da ashab Yemin. Yemin nedir? Sağ. sağ. ashab Yemin nedir? Yani Ehli Cennet. Sağ ve sol. Yok dünyadaki sağ, sol. Biri Amerika, biri e, Rusya. Sağcılar Amerika'ya, batıya doğum şarkı, Solcular Rusya'ya. Burada sağ, sol, cennet, cehennet. Allah bizi sağ ehlinle neylesin? Ehli Yeminle neylesin? Ehli Cennet. Yok Yemin, Ehli Yemin, Ehli Amerika. Haşa o kafa. Onları da eli ataştır. Dünyanın sağı da solu da ataştır. Evet. Burada diyor, wasf Teala Allah Diyor ki, ehli cennet, fi cennetim yetsaelun. Şimdi ehli cennet çok enteresan. Her şeyleri yeri yerinde. Akrabaları, dostları, hepsi tamam. Bitti. Hepsini araştırdık, sorduk cennete gideriz inşallah. Biz orada birbirimizi ararız. Ali kardeşlerdir yorgun argın işinden gelir derse katılır. Bizim dostumuz iyidir. Kardeş gelir şey e, Özkan gelir çabahtan akşama kadar şoförlük yapmış gelir ama derse katılır uzak yoldan. Ya Rabbi cennette bunlar nerede? Adresleri gelir bize gidip olarak ziyaret ederiz cennette. Bütün akrabalarımız işimiz bitti. Bu sefer çiğni sorarız bize dünyada aziet verenleri mucrileri sorarız yar yani aziet vermiyordular ama mucru muydular bakıyorduk Allah'tan yüz çevirmişte merak ederiz orada bize bir pencere açılır cennet ehliden muhatap oluruz ama o pencere nasıldır bunlar gayiptir bilemeyiz de dünyada görüyoruz bugün Amerika ile ekranla konuşuyoruz Facebook şeyde bu ee, Skype'de konuşuyorsun, görüntülü. Adam Amerika'da bir ameliyat ediyor. Sen burada ekrandan görüyorsun canlı olarak. Konuşuyorsun, o da cevap veriyor. Bu dünyada mümkün ise Allah'ın ilminde nedir? Mümkünlerin mümkündür. Bir ayette diyor ki o pencere bu taraftan rahmettir, o taraftan nikmettir azaptır. Görüşürler. İşte sorular çok şey sorarlar ama bu ayette burada en korkunç şey nedir? Diyor cennet ehli, fi جَنَّاتٍ يَتَسَٓأَلُونَ anil الْمُجْرِمِينَ Mucrimlerden, mücrim nedir? Mucrim, yani kendi hakkında icram etmiş, kendi hakkında suç işlemiş. Kendi eli, ayağı, gözü, bedeni hakkında, toplumu hakkında ne yapılamış? Suç işlemiş. Buna diyorlar, mücrim o mücrimleri bir cennet ehli sorar. Ha? Bakarlar, meleklere derler nerededir o mücrimler? Diyerler Sakar'da. Sakar. billah. Adı bile insanı korkutuyor. Sakar. Bak çok korkutucu, korkunç bir adı var. Sonra Sakar nedir? Cehennemin çok çetin bir bölümüdür. Açallar pencereyi der işte bunlar mücrimlerdir. Tanıdığımız, tanımadığımız. Yani şer değil, bizim toplumumuzda yaşayan mücrimleri biz hatırlarız tabii. Bir de tarihte okuduğumuz mücrimleri. Onlar da gelir gözüne. Mesela biz Fir'a'ndur, bilmem kimdir, tağuttur, hüsnü mübarektir. Bunları hepsini okuduk. Gördük, yani okuduk. Bunları de soracağız. Diyeceğiz, gelin bakalım. Neredesiniz? Ne der? Sorarız onlara. Mücrimlere sorarız. مَاْسَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَارُ Cennet ehli soruyor. Ne sizi getirdi Sakar'a? Onlar da zavallı zavallı konuşurlar tabi cevap verirler. Ne diyorlar? Kalu Dediler لَمْنَكُمْ مِنَ musallin Namaz kılanlardan değildir. İşte onun için kimdirse namaz kıl kılmam kurtarırım. Al burada cevabını namazsız musulman mı olur? Resulullah diyor dinin direğidir. Direği çeksen ne olur? Çöker. Bina çöker çadır çöker. Bir çadırın ortasından direğini çıkartsan olu halı. Bir binenin direğini çeksen ola ankas. Bir dinin namazını kaldırsan olur sakar. Mâ fi fî sakâr kâlu lemnekum minel musallîn namaz kılanlardan değiliz davamur var. nku nutm el meskin fakir fuqara sadaka ey bakmuduk kibir almıştır bizi he fakir el uzatıyor. bir tekme de vur ona çamura girsin biz kurtarmışık bu kurtarmaz belki bu kurtarsa bizim malımızda ortak olur şeytani zihniyet e ve al nedir nuhuz yani vurdum duymazdan gelirdik kimiyle akıntıyla gidiyorduk. Ya bir de gelip diyordu işte ya, ahiret. Ya Allah koy bırak bu dünyayı yaşayayım da oza o tarafta Allah kerimdir. Buna ne derler? Vurdum duymaz. Sen çok kurtarı. E ve kunn nakezbu din. Din gününü, hesap gününü yalanlıyorduk. Şimdi burada yalanlamak hiç işildi. Biri Abu Cehil gibi, Firavun gibi, he? Biri de Ücündeki günahkârlar gibi. O resmen kafirdir. Bunlar da tayli yollarda. Yani bir tane namaz kılmıyorsa, vurdum duymazıysa, yani içki içiyorsa bir nevi Allah'ın emrini yalanlıyor. Eğer buna inanıyorsa kafir olur. İnanmıyorsa ne olur? Yine sakardadır. Belki azabını alır çıkar, belki hiç çıkmaz. Ama demek ki inanmak, tekzip etmek, yalanlamak da çiçeşittir. Sonra Hatta etanel yakin Yakin nedir? Hak mesele geldi bizim üzerimize. Hak mesele geldi üzerimize. Ölümü gördük, teraziyi gördük, cehenneme girdik. Bu nedir? Yakin. Yakin nedir? Kesin. Eee? Fema tenfa'hum şefa'atu şafi'in Bunlara ne olur? Kardeşlerle? Demek ki bunlar ebedi cehennem dediler şefaati şafi'in şefaatçiler bile onları kurtaramaz. Ne melek şefaat etse kurtarır. Ne şehit şefaat etse kurtarır. Ne müminler, ne peygamberler. Hiç kimse onları kurtaramaz şefaatiyle. Sonra bunu niye zikrettik? İşte bu ayetten dolayı. فَمَا لَهُمْ عَنِ الْتَذْكِرَةِ مُعْرِذ۪ينَ Bunlar işte neden böyle oldular düştüler? Kimse bunları kurtaramıyor? Çünkü iğraz etmişler Çin'den uyarıcılardan uyarıcı, uyarıcılara sırt çevirmişler. Yani peygamberlere, oların uzantıları davetçileri, alimleri sırt çevirenlerin yeri sakardır. Ne diyor sonra? Bir de vasf ediyor sakarı. Şeyi, yüz çevirmeni. Ke <gülüyor> humrun Farrat <min> kasvara. Bakın şimdi bu ayet çok acayiptir. Yani içinden gelir bu ayeti bir saat ben anlatayım. Çünkü bugün de biz bunu yaşıyoruz. Ayet kabazası diyor? Ke ennehum humurun mustanfara. Humur mustanfara nedir? Zebra eşek Afrika çölünde. Diyorsan ki bir sürü zebra eşek nasıl bir aslanı gördüğünde kaçar birisi hey bir tarafa tar aslanı gördüklerinde kaçar bunlar da bizi duyduklarında böyle kaçırlar bizden ya belgesellerde görmüşüz hepimiz bir sürü zebra eşeği bir aslan çığır ha? ne oluyorlar aslanı gördüklerinde öyle gaza basıyorlar ki 120 kimse yakalayamaz onu işte Allah-u olarak onlara benzetiyor bunlar. Bunlar nedir? Çünkü bunlar kalpleri kitlenmiş bizi işte bize ne diyorlar? Ücü diyorlar. Değil mi? Gerici, irticacı, ücü ha? ama kendileri neymiş? Cua, şeytan kötü amellerini gözlerinde süslemiş ne olmuş? Güzel olmuş. Vesaire. Ayetler çoktur aslında fazla vaktimizi almayalım. Hadislere gelelim. Hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le e, Ebi Vakidinilleyti bir sahabi Resulullah'ın meclisinde camide oturmuştu. Üç tane adam karşıdan geldi. kişi geldi ya Resulullah'ın yanına birisi bir boşluk buldu, oturdu birisi utandı sır en sonda oturdu, o birisi gitti, yüzünü çevirdi, başka yere gitti, camiden sonra. Yani Resulullah'ın meclisinden başka yere gitti. Şimdi Resulullah bitirdikten sonra konuşmasını, dedi ki, <gülüyor> Bu üç kişiden size haber vereyim mi? اَمَّا اَحَدُهُمْ فَآوَا اِلَى اللّٰهِ فَآوَاهُ Allah Birisi diyor ki Allah'a sığındı, Allah onu kabul etti. Aldı merhamet altına. İkincisi, وَأَمَّ الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحَ اللّٰهُ minhu. İkincisi, utandı. Ha, utandı mı derler? Utandı. allah Teala ta ona فَاسْتَحَا minhu. Yani Türk'ü artık isteha, allah Teala de ona, yani ondan o nasıl haya etti, allah Teala de ondan haya etti. وَاَمَّا الْآخَرْ Üçüncü dedi فَاَعْرَضَ Yüz çevirdi فَاَعْرَضَ اللّٰهُ عَنْهُ Resulullah'tan yüz çevirdi gitti meclisini tehlike etti Allah da ona yüz çevirdi Bir taneden Allah yüz çevirse ne olur? Yandı. yandı Yandı resmen yandı yani Yani bir tane bir tane tehdit eder dünyada dersen yandın Ve Belki tehdit eden yanar ondan önce değil mi? Ama Allah yüz çevirse resmen yandın, çaren yoktur. Allah'tan her şey Allah'ın elindedir. Bu da nedir? Bu da iğraz denilgili yüz çevir. Hadis Buhari Müslüm'de geçiyor. Sonra bir Buhari Müslim hadisi de Ebu el Ansari radiyallahu anhu. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki acele okuyalım La yehillu li racunin en yehcura akahu fokka felatel ayari üç geceden fazla kardeş kardeşini hicret edemez. Küç olamaz. Dür feyeltekiyani feye'rıgu hâdâ ve ye'rıgu hâdâ. Benle Muhammed kardeş inşallah olmaz olmalıız ama olduk. Geldi karşıma. Ben kendim görmezden gelirim. O da kendini, yani ben sana salam veririm. O da salam vermez. Salam vermez. Üç günden sonra. diyor ki فَخَيْرُهُمَ الذي يَبْدَعُوا بِسْحَلَا Hangisi? Ben nalet ettim şeytana dedim. نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ Bu benim kardeşimdir. Ben acil kazanım. Gittim Muhammed'e salam verdim. Ben? Ben demeyeyim. Muhammed salam verdi bana. Muhammed benden daha hayliyedir. Anladın mi? Burada nedir? Burada iğraat. Çişki birbirinden yüz çeviriyor. Üç gün birbirlerini görmemişler. İşte bu nedir? Bu da Bukhari üstünde geçiyor. Bir de detaylı yollardan yüz çevirmek. Hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Tirmizi sahibi senedle innehu men lem yes'el illaha yagzabu aleyhi. Kim Allah'tan sormasa isteğini Allah ona kızar. Niye sormuyorsun? Ha? Niye sormuyorsun? Demek ki yüz çevirmişsin. Allah'tan başkasını bulmuşsun. O senin için görüyor. bu e, anlamı budur. Detaylı yollardan yüz çevirmektir. Ama Allah-u Teala'nın ciri her şeyini sorsan, telliğinin bağ kırılsa, ayakkabının bağ kırılsa, Allah'a diyor sonra Allah'tan? O nedir? Allah'a yüz çevirmemiş, Allah'a yüzünü çevirmiş. Ama yüz çeviren Allah'tan nedir? Sormaz. İhtiyacı var sormaz. Gider Ahmet'ten Mahmuttan sonra. İşte bu da detaylı yollardan. Ayet inerken İbn-i Abbas duyur, وَنْذِرْ عَشِرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ Ayet indi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e dedi. En yakın akrabalarına ne yap? Uyandır. İnzar et. Öhüt ver. Resulullah çıktı dağın üzerine Mekche'de. Çağırdı. Hepsi toplandılar. Bütün kura iş geldi. Dedi. Beni tanıyorsunuz? Evet dediler. Ben ne desem size inanır mısınız? Ben evet dediler hiç yalan senden duymadık, tecrübe etmedik. Sadık emin isen bizde. Dedi desem size bu dağın arsesinde bir ordu var size saldırıca inanır mısınız? Evet inanırım. Dedi ben de size diyorum ki ben sizin uyarıcıyım. Sizin? Uyarıcını. Uyarıcınızın. Benim peşimden şiddet bir azap var. Çetin bir azap var. Bana derken ilk kalktı çim itiraz etti. Sırt çevirdi. Ne dedi? Dedi tabben. Yani kahr olsun. Bunu hiç topladın bizi. Boş laf için. Sırtını çevirdi gitti. Onun için ne indi, Kıyamata kadar okuyoruz. Mesel şurası. Tabbet yedâ da lâ ebî ve tabb mâ agnâ anhu mâlu ve mâ, mâ ve devam ediyor. İşte bu da nedir? Üç çevirmektir. Gelirken diğer meselelerde de mesela sahih rivayetlerde İmam Darimi diyor ki luqman el Hakim, biliyorsunuz luqman el Hakim salih bir inskuluymuş. Diyor ki oğluna nasihat ederken, Luqman'ın vasiyetleri belidir Luqman surasında. Oğluna vasiyet ederken ne demiştir? Diyor ki bir, bir mecliste baktın Allah'ı zikrediyorlar o mecliste otur. İlmin var ise onlara faydan olur. İlmi olar, i̇lmin yok ise onlardan bir şey öğrenirsin. Eğer Allah rahmetini indirirse seni de o rahmet ne olur? Nasibini alırsın, kuşatırsın. Bir mecliste zikir yok ise e, ondan yüz çevir. Git. Çünkü ilmin var ise sen onlara işleyemezsin. Oların ilmi yoktur sana bir şey versiler. Allah'ın gazabı inser. Hazabı insa, o da seni ne yapar? Alır. Bu da nedir? İşte bu da e, şeydir. E, bu bir dersdir. Bir de ayetten am surası 42-43. ayette. Dürücü. Wallad arsalna ila ummin min qablika Senden önce eltim. Bütün ümmetlere ne gönderdik? Elçi gönderdik. Fa akhadnahum bil ba'sa'i wadh Onlara bolluk verdik, sıkıntı verdik, azap gösterdik, işkence gösterdik. Belki dedik, dönenler bize. Felawla iza ja'ahum ba'suna tazarra'u Biz onlara sıkıntı verdiğimizde bize dönüp dua ediyorlar. ولكن قلوبهم. Ondan sonra refahiyeti gördüklerinde kalpleri kasılıyordu. Ve zeyyen lehumu'ş şeytan numa Şeytan kötü amellerini süslüyordu. Salih görüyorlardı. Onun için peygamberlerimize karşı çıktılar. Mufassırlar hepsi özellikle Kurtubi diyor ki Allah Teala burada dua etmeyene ne yapıyor? Hüt veriyor. Niye dua etmiyorsun ay kul. Demek ki kul her zaman dua eder, Allah'a sırt çevirmez. فَعْرِذْ عَمَّنْ تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا Necim surası. Onlardan kim bizim zikrimizden, ayetlerimizden yüz çevirirse, sen ondan yüz çevir. Ey kim diyor. Burada i̇bn Kesir, Kesir, Rahimavullah diyor, kimdir? Kim yüz çevirir? Ayetin devamı diyor. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا حَيَاتَ dünya. Yüz çeviren Allah'ın emrilerinden kimdir? Sadece dünyayı isteyenlerdir. Başkası yoktur. Dünyayı isteyenler Allah'ın emirlerinden üst çevirler. Ne için? Ayet devam ediyor. velike مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ Elimleri o kaderdir. Şeytan oları elimlerini kıt etmiştir. Vesaire e, ayetlerde Açıklıyor. Şimdi bunları es geçeceğiz Çünkü zamanımız daraldı. Neredeyse bir saati doldurduk. Arkadaşlar da her zaman öğüt veriyorlar. Bir saatten fazla olmasın. Dersler dinlenilmiyor ama meseleler bir saatten bitmiyor. Yani inşallah biz bu dersleri böyle uzun işliyoruz ama zamanı geçse de bunu özetleriz inşallah. Şimdi buradan kısacası topla, toplasak iğraz Yüz çevirmek hakten nedir? Zerallerini. Bir bakarım. haktan yüz çevirmek neye delalet eder? İmanın eksik olmasına. İnsanın sefih olmasına delalet eder. İmanın eksiktir yani imanın yoktur. Yani aklın sefihtir Allah Teala diyor ki hayvan gibidiler. Yüz çevirmek insanı ataşa götürür. Allah'tan uzak tutar, insanlardan da uzak tutar. Bak zenginlerin Dostları yoktur, yani Allah'ı inanmayanlar, zenginlerin dostları yoktur. Dostları paralardı, evlatları bile adı. Hatta ne demiş? Mal adı, evlat adı. Uşmalla bir mesel var. Yani adı, düşman. Mal düşman, evlat düşman. Hepsi sana düşman, paran için. Bunu da en iyi Türk filmlerinde biz anlatırlar. Nasıl bir zengin adam ölüyor, evladı geliyor, bir sürü adam öldürüyorlar yani. Öldükten sonra rahmet yerine lanet götürürler ona. Yüz çevirmek insanı haktan uzak tutar, dalalet yoluna götürür. Allah'tan yüz çevirmek muhakkak insanı dünyada, sıkıntıda yaşatır. Yüz çevirmek de neye dalalettir? Hasadet, kibir, çin buna dalalettir. Ondan dolayı biz neyi hatırlamamız lazım? Dersimizi bunu bitireceğiz inşallah. 10-15 dakika inşallah bitiririz bu da nedir? Biz yüz çevirmenin kötü olduğunu bildik. O zaman bize ne yakışır? Müminlere ne yakışır? Müslümanlara ne yakışır? Müminlerin sıfatını taşımak. Müminlerin sıfatı da nedir? He? Boş şeylerden yüz çevirmenin. Tamam. Onunla biz imanımızı tamamlayabiliriz. Boş şeyden yüz çevirmesek imanımız ne olur? Tamam olmazdır. Onun için imanımız tamam olmak için Allah'ın mümin kullarının sıfatlarıyla sıfatlandırılmamız lazım. Çünkü allah Teala söz vermiş ki, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا nasrul الْمُؤْمِنِينَ Biz mu'minleri bu dünyada da ahirette de zefer vaat etmişiz. Ama ne kimi? Müminler. Ne zaman sen üzerinde mümin kimliğini taşıdın, senin için zefer bu dünyada ahirette olur. Ama taşımadın, he Senin eline bir aliyet vermişler bakkaldan. Seni polis tutsa geçerli mi? Geçerli değil. Ya bu da işte aliyettir olmaz, sahtadır. Ama mümin, hakiki mümin, içi dolmuş dosyanın. Yok şeytan gelmiş o yüz çevirenler gibi dosyanın içini boşaltmış, senin kötü amelini gözünde süslemiş değil. Şimdi müminlerin sıfatında. Kısa geçeceğiz inşallah. Sifatı da birçok ayette var. En meşhur ayet nedir? Mü'minun şurası. Bir başında başlıyor. Mu'minun. Bunu biz açılamıştık. E, kaçıncı dersteydi? E, imanın e, 20. derslerinde 25 20-25 arasında o derslerde müminlerin sifatını açılamıştık. Ama burada aceleyce bir hatırlatırız sadece. Müminler başarıya vardılar. Kat aflahal mu'minun. Nerede bu dünyada ahirette de. Neyle vardılar? Yen de sıfatları nedir? Neyle vardılar? Ellezine hu fi salatihi Namazlarını husu kılırdılar. Huşu nedir? Ha? Allah korkusu var kalbinde. Allah'ı sanki azamatın önünde durmuşun. Nasıl cersin bir cumhurbaşkanının önüne, bir komutanın önüne bir Bakanın önüne korkarsın. Yani bir hakimin önüne korkarsın, cezalandırsın sana. Allahu Teala'nın, Allahu Teala'nın sen neyinden korkuyorsun? Zulmünden değil. Allah Teala bir miskal zerre zulmetmez. Huşu Allahu Teala'nın azamatından. Ne kadar Allahu Teala'yı hakkıyla tanısan o kadar korkarsın onun. Enteresan bir şey daha. Dünyada değil, bütün evrende bir şeyden koşsan ondan kaçarsın. Kevvelli edersin, iraz edersin. Yüz çevirirsin. Bir şeyden korktun 180 derece kaçarsın ondan. Dersin benle o korktuğun şeyin arasında batıyla doğu gibi olsun. İlla Allahu Teala. Allahu Teala'dan korktun nereye kaçacaksın? Kimin yanına gideceksin? Allahu Teala'dan korktun Allahu Teala'ya kaçacaksın seni affetsin. Şura ne diyor? Veladine وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Ayet bura bizim istediğimizdir. Sifatlarından birisi de diyor ki boş şeyden nedir? Yüz çevirilenlerden Boş şeylerden yüz çevirmişler. Sonra tabi ayet devam ediyor sonuna kadar. Diyor ki zekat verirdiler, e, avratlarına muhafaza ederdiler, e, amanatlarına muhafaza ederdiler. Sonra en sonunda ne diyor? namazlarına muhafaza ederdiler. Namazlarına muhafaza etmek ne demektir? Beş vakıtı camide, cemaatten, bütün sünnetleriyle bütün mükemmellikleri kılardılar. Aynen sitayinde giderdiler. Bu nedir? Muhafazadır. Sonra müjde geliyor bunlar için. Bunlar nedir? Nedir? Ee, varit nedir? Dedik ee, şey e, Bunlar e, Varesediler cenneti cennetin mirasçılarıdır. Yani bir tane de miras kalsa babasından kime kalır? Şer'i. Kimin ise -t -t oğlunun ise oğlu mirasçısıdır. İşte cennetin mirasçıları bulardır diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Ellezina yerisuna'l firdevse ve hum fiha Sadece almazsın bu dünyada mal alırsın. Sonra bir köpe, bir sürü vergi çıkar bilmem ne çıkar elinde bir şey kalmaz. Ama cennette diyor ki mirasçılarıdır. Firdosu onda da ebedi olarak kalıcıdır. Müjde üzerine müjde. Şimdi gelelim bizim dersimizde yüz çevirmekle ilgili. Ne diyor? Müminlerin sıfatından nedir? Batıl şeyden yüz çevirler. Lahu, lahu nedir dedik? Batıl. Alimler diyorlar lahu itikat, kavl faydası olmayan kavul, itikat, buna ne derler? lehu, batıl derler. Buna dene ne girer? Şaka girer. Ee, e, e, insanı zedeleyen bütün şey, insanın adetini, ürfünü zedeleyen, insanı küçük düşüren bütün mesele lehudur. İmam e, i̇bn Kesir lehuyu açırlar için diyor ki o batıldır. Batıla ne girer? Şirk ve mahsiyetler de girer. Şirk dedik lagudur, çifir lahudur, bir de mahsiyetler lahudur. Bunu alimler genelde ehl-i sünnet alimleri neyle getirirler bu ayeti? Lagu ayetini müzikle getirirler. Müzik ve teğennik. Şarkı. Şarkıya delil getirirler. Çünkü o nedir? Batılın teçhennisidir. Şarkı, müzikle haramdır. Şarkı, müziksüz sözleri de bir şey yok ise ama sözleri aşk bilmem ne çifir cinlir nefrete teşvik bunlar hep haramdır. ama dine şavaşa vs buna teşvik nedir masuru yoktur ondan dolayı lehu nedir faydası olmayan meselelerdir bir diğer ayette Furkan sırasında aynı müminlerin Allahu Teala 72. ayette Sıfatların verirken ne diyor Valladine la yeshhadunuz ve iza marru bil lğvi marru Zur nedir? Zur batıl. Zur Dur Batılı görmezler. Alimler de bunu delil getirler Nevruz Bayramına getirmişler. Hazret Ali de bunu delil getirmiş. Batın bütün batıl olan şeyde ne yapmazlar? Orada bulunmazlar. Ve iza marru bil bir boş yerden mecbur kalsalar, geçseler maru ki kerim, yani ağır başlı, sertim olarak kapılmadan, fitnelerine uymadan, onlara böyle göz hırsızlığı, kulak hırsızlığı yapmadan, onları hakkıyla bilen, tanıyan fıkını bilenlerden bile geçerler. Ondan dolayı İbni Musa'da (radıyallahu anhu) bir gün bir geçmiş. Böyle aynen bu ayetin vasfı cvi geçmiş. Hiç tık bile işlememiş ona. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş? asbaha ibni اِبْنِ ve وَاَمْسَا كَرِيمًا Akşamladı ve sabahladı kerim. İbn-i Mes'ud. Kerim nedir? Yani Allah-u Teala onu ikram edenlerdendir. وَاَقَدْ ne beni آدَمَا İkram sahibi ettik. Ondan sonra İbrahim İbn Müyeser bu hadisi rivayet eden bu ayeti okur. Ve izâ marrû bil İşte onun için eee Mukatil eee e, imamlarından müfessir imamlarından bu ayet hakkında diyor, "İde semi'û minel kuffari. eğer kafirlerden bir sövme, bir azâ, bir aziyet dursalar olara Aynen aziyetle reddetmezler. Daha ağır başlı. Onun için davette, cedelde hiçbir zaman insan faiz kavur kullanmaz, yakışmaz. Ne kullanırsın? Düşmanın sana bile küfür etse, ağır söz söylese sen söylemeyeceksin. İşte budur. Marru kirana. İşte bu ondan dolayı batıl. Lehu nedir? Alimlerimiz diyorlar. Bütün batıl meseleler nedir? Lehu'dür. Hatta Allah subhanehu ve teala ehli kitap alimlerini ehli kitap alimlerini bizim için vasfetmiş, onlar da başlı lehu'dan uza olanlardır. Ehli sünnet, ehli kitap alimleri ne zaman dinlerine uymuşlar hakkıyla. Hatta bu kisas ayeti وإذا سمعوا وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه لهو, batılı, boş şeyi duyduğu anda ondan yüz çevirirler ve قالوا لنا اعمالنا. bizim kendi amelleriniz bizedir ve لكم أعمالكم sizin de amelleriniz sizdedir selamun aleykum la naftagil cahilin sizin üzerinize de selam olsun biz cahillere uymarız bu ayet ee, Esbab-ı Nüzul'de alimler diyorlar ki bir kısım papazlar geldiler Hebeşe'den. Muhacirler gittiler habeşeye. Bular Resulullah'ı duydular. Bir kısım papaz geldi Rasullah'tan ile Mekke'de görüştü. Rasullah'tan eşittiler, duydular. Resulullah'a iman ettiler. Döndüler. Dönerken küffarı Kureyş bunlardan alay ettiler. Dediler bu, siz dininizi bıraktınız bu Muhammed'e uydunuz, bu çahindir, bu şairdir, bu mecnundur vs. Alay ettiler, bu ayet olan indi Evet, demek ki mar marru kirama nedir? İşte budur çok önemli meseledir. Bunlara da alay eden Ebu Cehli'dir. Onun için bunlar dediler, selam olsun size uyandırmadılar. Ondan dolayı arkadaşlar biz Boş şeylerden üst çevireceğiz. Boş şeyler nedir bir günde? Bir akıl musulman boş şeyi bir günde bilir. Yoktur bir günde bir, Yani bir, bir damla bir tutam aklı olsa insanoğlu boş şey nedir bir günde bilir. Boş şeyden üst çevireceğiz. Bir şeyin bize faydası var ise onun için bu soru çok önemlidir. Bir tenezeri sene gel arkadaş filan yere. Önceden sor. Kendine o arkadaşına. Bu filan yere geçsek. Bizim hangi melek yazar? Sağ, sol. Ona göre giderim. Sağ yazarsa giderim. Sol yazarsa gitmem. Yani bu bana dinime, dünyama, ahiretime ne faydası var? Bunu yapalım. Her akıntıdan geçsek ne olur? Ayette çecibi. Oynuyorduk. Kimiyden? Bütün oynayanlarla. Vurdum duymaz. Gidiyorduk, biz de akıntıya takılmıştık. Böyle olmayalım. Akıl mumin bakacaktır. Sen oturursun bir televizyonun önüne, bir filmin önüne, bir dizinin önüne. He? Bir toplumda geliyorsun, bir laf dinliyorsun. Bir sohbete katılıyorsun. Burada ne yazacak? Hangi melek yazacak? İşte o zaman anlarız boş nedir? Dolu nedir? Dolu bizi cennete götürür. Dolu nedir? Vikrullah ve me ne ondan, zikrullah'tan, türese, onun bütün türelerinden nedir? Bunları biz dinleriz. Yüz çevirmeriz, yüzümüzü çeviririz o tarafı. Ama yüzümüzü kimden çeviririz? Boş şeylerden, batıl şeylerden. Güzel aklak, güzel dil, güzel konuşma, güzel dinleme, bunlar hepsi nedir? Güzel ise bunlar güzel şeylerler, yüzümüzü buraya çeviririz batıl şeylerden yüz çeviririz. Selefi salihin bak gördük işte ayetler, hadisler, ashab, Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem bunlar ne oldular? Bunlar hakkiyle İslamiyet'i yaşadılar. Zamanları yok uydurup boş şeye harçlansınlar. ile yaşadılar. Bunlar bizim için bir örnektir. Onun için Allah-u Teala bunlara ne yaptı? Dünyayı ve ahireti verdi. Dünyayı verdi, yaşadılar saadet içinde, maddi manevi verdi dünyayı olarak. Ahireti de verdi olarak, çünkü bize müjde verdi. Dedi, kim hakkıyla Allah'uysa yeri cennettir. Ayetlerde bir sürü ayette geçiyor. Sahabe hakkında mesela, tabi'inler hakkında, radıyallahu anhum, عنهم وردوا عنهم Onlar Allah'tan razı oldular, Allah dolarından razı oldu. Sonra diyor, وَمَن تَبِعُهُمْ ihsan. Allah onlardan da razı olur. Onlara matemat uyanlardan. Bugün de biz onlara matemat uysak Allah da bizden razıdır. Bunun görentisini verebiliriz. Nasıl onlar gibi yaşasak bizde Allah bizden razıdır. ayetin i ile. Ama yeter ki onlar gibi inanıp onlar gibi yaşayalım. Ondan dolayı Nur suresi 55. ayet وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Allah söz vermiş kim iman etti hakkıyla salih amel işledi. Bak sadece iman kurtarmaz dedik terazide iman geçerli değil salih amel geçerlidir. Terazi salih ameli tartar. -tar. Ha liyastaklifenne onun fil onları yer üzerinde hacim kılacak. Kimsa min kabləhüm min kablihim ondan öncekileri de yer üzerinde hacim kıldı. Ve <gülüyor> yemekinenne lehüm din onumunla Allah'ın razı kıldığı dinini de onlara razı kılar. Onlar da yer üzerinde o dinle hakim onlar. وَلْيُبَدِّلَنَّهُمْ min بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا Korku içinde yaşırlar ama ne oldu? Sonra emniyet oldular. Mekke, Medine dönemine bak. Ha? İyidir ne için? Bunları böyle yaptı. يَعْبُدُونَنِي <gülüyor> Sadece bana ibadet ederlerim. لَا يُشِرْكُونَ دِي شَيَعًا Yani şirk koşmazlar. يَا <gülüyor> he? Ha? Allah'tan başkaya, yüzlerini kimseye çevirmezler. Ne maddeye, ne bir insana. Kime çevirirler? Tek Allah'a. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ Ondan dolayı arkadaşlar, biz ne işlerden meşgul olacağız? Ne zaman biz hakkıyla iman etsek, amel salih işlesek, ama boş işlerden yüz çevirmesek, biz Allah Teala yer üzerinde haçım kılmaz. İşte bir sebepten dolayı biz bugün de reziliz. Bütün çafir milletler toparlanmış, bizim hırh hayatımızı yiyor, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği gibi, işte bizim salih amellerimiz yoktur. Teori olarak tam noktayı koymuşuz. Ahkem keseriz. Her şeyin en iyisini biliriz. Ama amele gelirken kaçama yollarını buluruz. Hocamız kimdir? şeytan. bu konuda. Allah hepimizi şeytanla uzak tutsun. İşte biz boş işlerden amel çeviririz, üzümümüzü çevirirsek, Allah bizi sever ve yer üzerinde hacim kurar. Bir de bir diplot düşüm dersi bitirmeden önce. Bazı işler var, bazı arkadaşlar çok katı tutuyorlar işi. Biz ne dedik? Ehl-i Sünnet orta yoldur. Ne ifrat ne tefriksiz olur. Bazı şeyler var. İnsan gider pikniğe çıkar, İnsan gider bir denizin başında oturur. Bu boş değil. Yani her her nefis rahatlatma boş diyemezsin. Resulullah Hanzala'ya dediği gibi sa'atun ve sa'at. Bir saat ibadet, bir saat oturup çocuk çocukla güleceksin. Ama önemli olan melek kendisini yazıyor. Evet biz burada buktuk. Sabahtan çalışıyoruz. Gidelim bir deniz başında bir lokuntada bir çay içelim, yiyem, bir yemek yedim. Orada otururuz. Fitne fasat yok, müzik yok. Güzel denize bakıyoruz. Arkadaşlar bir yere toplandık. Karnımızı doydurduk. Ne oldu? Şarj olduk. Yeni güne, yeni hayata yeni başka Şarj olmuş gibi. Senede bir pikniğe gidiyoruz. Yani tahtil yapıyoruz. Haftada bir gün tahtil yapıyoruz. Bunlar boş işler değil. İçi önemlidir. Bak şimdi uyku 24 saat uyku uyu nedir? Boş iş oldu. Ama ihtiyacın kadar uyun uy uy oldu. Emekçi bir meseleyi istesen boşta kullanırsın, işte de güzel şeyle kullanırsın. Allah subhanehu teala emellerimizi salih eylesin, boş işlere bizi uyanlardan eylemesin, boş işlerden, yüz çevirelerden eylesin, hatta imanın 73. şöbesini yerine getirelim. İmanımız inşallah 77 şöhbe gibi tamamlanır. Velhamdülillahi Rabbil alemin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين